Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Kara Dedektif Ölüm Döşeğinde Sherlock Holmes'ün ev sahibesi, Bayan Hudson'ın çektiğini başka hiçbir ev sahibi çekmemiştir herhalde. Evinin giriş kapısında tuhaf ve çoğu zaman sevimsiz karakterlerin yığılı olması yetmiyormuş gibi, bir de kiracısının garip alışkanlıklarına ve düzensiz hayatına katlanmak zorunda kalıyordu. İnanılmaz dağınıklığı, olmadık saatlerde alevlenen müzik tutkusu, ara sıra evin içinde tabancasıyla talim yapması, genelde pis kokular yayılmasına neden olan bilimsel deneyleri ve dünyasından eksik olmayan şiddet ve tehlikeler Holmes'ü belki de Londra'nın en kötü kiracısı yapmaya yetiyordu. Ama ödemeleri her zaman dolgundu. Eminim Holmes'ün beraber olduğumuz yıllar içinde verdiği kiraları toplasanız koca evi kolaylıkla satın alabilirdiniz. Davranışları ne kadar alışılmadık olursa olsun, ev sahibesi ona her zaman saygıyla yaklaşır, işine burnunu sokmaya cesaret edemezdi. Hatta dostumun kadınlara karşı nezaketinden olacak, yaşlı bayan ondan hoşlanıyordu bile. Holmes karşı cinsten hoşlanmaz ve onlara asla güvenmezdi ama hiçbir zamanda beyefendiliği elden bırakmazdı. Kadının Holmes'e ne kadar düşkün olduğunu bildiğim için, evliliğimin ikinci yılında, Kaldığım yere gelip dostumun içinde bulunduğu üzücü durumu anlatırken can kulağıyla dinledim onu. ''O ölüyor doktor Watson'' diye söze girdi kadıncağız. ''Üç gündür yatakta ve korkarım bugünü de çıkartamayacak. Doktor çağırmama da izin vermiyor. Bu sabah yüzünün iyice çekildiğini ve çaresizce bakan kocaman parlak gözlerini görünce daha fazla dayanamadım. İzniniz olsun ya da olmasın Bay Holmes hemen şimdi gidip bir doktor bulacağım'' dedim. O halde Watson olsun dedi o da. Yerinizde olsam acele ederdim. Yoksa onu bir daha göremeyebilirsiniz. Hastalığından haberim olmadığı için anlatılanlar beni dehşete düşürmüştü. Ceketimi ve şapkamı kapıp nasıl telaşla yola koyulduğumu tahmin edebilirsiniz. Yolda diğer ayrıntıları da sordum. Anlatabileceğim fazla bir şey yok. Nehir kenarındaki Roteride'da bir vaka üzerinde çalışıyordu. Bu hastalığı da oradan kaptı herhalde. Çarşamba akşam üzeri yatağa düştü ve o günden beri daha ayağa kalkmadı. Üç gündür boğazından ne bir lokma ne de bir yudum su geçiyor. Yüce Tanrım neden doktor çağırmadınız? İzin vermedi, ne kadar inatçı olduğunu bilirsiniz. Sözlerine karşı gelmeye cesaret edemedim. Ama siz de göreceksiniz, böyle giderse bu dünyada kalıcı değil. Dostum gerçekten de acınacak haldeydi. O sisli Kasım gününün loş ışığında hasta odası kasvete bürünmüştü. Ama yüreğime asıl burkan, yatağından bana bakan o zayıf, solgun yüzdü. Gözleri yüksek ateşten parlamış, yanaklarına sağlıksız bir kızıllık oturmuştu. Örtünün üstüne çıkardığı ince elleri durmaksızın titriyor, sesi de hırıltılar halinde çıkıyordu. Odaya girdiğimde yerinden kıpırdamadı ama gözlerindeki belli belirsiz parıltıdan beni tanıdığını anlamıştım. Görüyorsun ya Watson, uğursuzluk yakamıza yapışmış galiba, dedi cılız bir sesle. Ama o eski kayıtsız tavrını kaybetmemişe benziyordu. ''Sevgili dostum'' diye atıldım. ''Dur orada, sakın yaklaşma'' dedi. Ondan sadece en tehlikeli zamanlarda duymaya alışık olduğum bir kesinlikle. ''Watson bana yaklaşırsan seni evden çıkarmak zorunda kalırım.'' ''Peki neden?'' ''Çünkü ben öyle istiyorum, yetmez mi?'' Evet, Bayan Hudson aklıydı. Onu hiç böyle inatçı görmemiştim. Ama göz göre göre eriyip gitmesine de izin veremezdim. ''Sadece yardım etmek istiyorum.'' diye açıklamaya giriştim. ''Kesinlikle. Söylenenleri yerine getirirsen en iyi şekilde yardım edersin.'' ''Sen nasıl istersen Holmes?'' ''Biraz önceki sert tavrından eser kalmamıştı şimdi.'' ''Kızmadın ya?'' diye sordu zorlukla nefes alarak. ''Zavallı şeytan. Onu bu halde görürken nasıl kızabilirdim ki?'' ''Senin iyiliğin için Watson.'' dedi inleyerek. ''Benim iyiliğim için mi?'' ''Ben derdimin ne olduğunu biliyorum.'' Sumatra'ya özgü bir çeşit bulaşıcı bir hastalık. Hollandalılar bu konuda bizden daha bilgeliler ama onlar da şimdiye kadar pek üzerinde durmamışlar. Kesin olan bir şey varsa o da son derece ölümcül ve tehlikeli derecede bulaşıcı bir hastalık oldu. Hastalıklı bir gayretle konuşuyor, titreyen uzun elleriyle beni uzakta tutmaya çalışıyordu. Dokunmayla bulaşıyor Watson, bu bile yeterli. Ama uzakta durursan sorun olmaz. Yüce Tanrım Holmes, bu umurumda mı sanıyorsun? Yabancı biri olsa belki etkilenmezdim. Bunun beni eski bir dostuma yardım etmekten alıkoyabileceğini mi düşünüyorsun yoksa? Yine ileri doğru bir adım attım ama öfkeli bir bakış atarak durdurdu beni. Orada durursan konuşuruz yoksa odamda daha fazla kalamazsın. Şimdiye dek Holmes'ün sıra dışı huylarına tüm kalbimle saygı göstermiş, hiçbir şey anlamadığım zamanlarda bile isteklerine boyun eğmişimdir. Ama şimdi bütün mesleki içgüdülerim ayaklanmıştı. Başka zaman istediği kadar doktorluk taslayabilirdi ama şimdi o hastaydı, bense doktor. Holmes dedim. Sen kendinde değilsin. Hasta bir adam çocuk gibidir ve sana bakacağım. Hoşuna gitsin ya da gitmesin. Belirtileri inceleyip bir tedavi uygulayacağım. Bana şeytani gözlerle bakmaya başladığını fark ettim. Madem ki istesem de istemesem de bir doktor olacak, bırak da güvenebileceğim biri olsun. Dedi. Demek bana güvenmiyorsun. Dostluğuna tabii ki güveniyorum. Ama gerçek gerçektir Watson. Sen sonuçta sınırlı deneyime ve ortalama niteliklere sahip bir pratisyen doktorsun. Böyle şeyleri söylemek zoruma gidiyor ama bana başka seçenek bırakmıyorsun. Gerçekten kırılmıştım. Böyle bir şeyi sana yakıştıramadım Holmes. Bilincinin ne halde olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Madem ki bana güvenmiyorsun daha fazla üstelemeyeceğim. Ama en azından Sir Jasper Meek, Penrose Fisher ya da Londra'nın başka ünlü adamlarını çağırmama izin ver. Kimi istiyorsan söyle. Çünkü burada durup, ben ya da bir başkasının yardımı olmadan ölmene seyirci kalacağımız sanıyorsan, dostunu çok yanlış tanımışsın demektir. İyi niyetli olduğunu biliyorum, Watson, dedi hasta adam. Hıçkırıkla inleme arası bir sesle. Sana kendi cehaletini göstermemi ister misin? Söylesene, Tapanuli humması hakkında ne biliyorsun? Ya da Kara Formosa humması hakkında? İkisini de duymadım. Doğuda pek çok hastalık, pek çok patolojik değişken var Watson. Her cümlenin sonunda durup gücünü toplamaya çalışıyordu. Son zamanlarda yaptığım bazı araştırmalarımda mediko-kriminal açıdan çok şey öğrendim. Zaten bu hastalığı da aynı zamanlarda kaptım. Sen bir şey yapamazsın. Olabilir ama gel gör ki tropikal hastalıklar hakkında yaşayan en büyük otorite olan Dr. Anstree'nin şu anda Londra'da olduğunu biliyorum. Daha fazla gösteriye gerek yok Holmes. Hemen şimdi gidip onu getiriyorum. Bunu söyledikten sonra kararlı adımlarla kapıya yöneldim. Hiç böyle bir şok yaşamamıştım. Ölüm döşeğindeki adam bir anda kaplan gibi sıçrayarak kapıyı tuttu. Bu arada anahtarın çevrildiğini de duydum. Ama göz açıp kapayıncaya kadar yatağına geri dönmüş, harcadığı olağanüstü enerji yüzünden nefes nefese kalmıştı. Anahtarı benden güç kullanarak alamazsın Watson. Artık elimdesin dostum. Ben izin vermedikçe bir yere kıpırdayamazsın. Ama ben seni eğlendiririm. Merak etme. Bütün bunları kesik kesik söylüyor. Ara ara nefes almaya çabalıyordu. Benim iyiliğimi düşündüğünü biliyorum. Bundan eminim. İstediğinde olacak ama önce bırak da biraz gücümü toplayayım. Şimdi olmaz. Saat 4. 6'da gidebilirsin. Delilik bu Holmes. Sadece 2 saat Watson. Söz veriyorum 6'da gideceksin. Beklemez misin o kadar? Başka seçeneğim yok galiba. Hem de hiç yok Watson. Teşekkür ederim. Kıyafetlerimi düzenlememe yardım istemez. Lütfen mesafeyi koru. Şimdi Watson sana bir şartım daha var. Doktoru da ben seçeceğim. Öyle olsun. Odaya girdiğinden beri ettiğin en akıllıca söz bu oldu Watson. Şurada bazı kitaplar göreceksin. Ben tükenmiş haldeyim. Bir batarya elektriğini bir yalıtkana aktardığında ne oluyor acaba? Altı da Watson unutma. O zamana kadar sohbete devam. Ama bu sohbet daha da uzun sürecekti ve beni fırlayıp kapıyı kapattığında yaşadığım şoktan daha beterleri bekliyordu. Birkaç dakika durup yataktaki sessiz adamı izledim. Örtüyü yüzüne kadar çekmiş, uykuya dalmış gibiydi. Sonra oturup boş boş kitap okuyamayacağımı anladığımda yavaşça odada gezinerek duvarları süsleyen ünlü suçluların resimlerini inceledim. Bu amaçsız gezinti şöminede sona erdi. Üstünde pipolar, tütün keseleri, şırıngalar, kalem tıraşlar, tabanca mermileri ve daha bir sürü ıvır zıvır yığılmıştı. Ortalarında da kapaklı, küçük, siyah-beyaz fil dişi bir kutu duruyordu. Tam yakından incelemek için elimi uzatmıştım ki, Holmes'tan korkunç bir çığlık yükseldi. Öyle bir haykırıştı ki sokaktan geçenler bile duymuş olmalıydı. Bu korkunç çığlık yüzünden elim ayağım buz kesmiş, tüylerim diken diken olmuştu. Dönüp baktığımda kısılmış bir surat ve yerinden fırlamış gözler gördüm. Küçük kutu elimde öylece kala kalmıştım. Koy onu yerine hemen şimdi Watson hemen diyorum. Kutuyu şöminenin üstüne koyduğumu görünce yattığı yere çöküp derin bir oh çekti. Eşyalarıma dokunulmasından nefret ederim Watson bunu sen de biliyorsun. Tahammülümü zorluyorsun. Sen ki bir doktorsun hastalarını tımarhaneye sokmak üstüne yoktur herhalde. Otur be adam bırak da biraz dinleneyim. Bu olay üstümde pek hoş bir etki bırakmamıştı açıkçası. Sebepsiz yere şiddetli bir hezeyan, ardından da alıştığım o yumuşak tavırlarından eser olmayan bir konuşma şekli. Bütün bunlar bilincinin nasıl dağılmış olduğunu gösteriyordu. Mahvolmuş, soylu bir zihni görmek kadar hazin bir şey olamaz. Sessizce oturup zamanın geçmesini beklemeye koyuldum. Benim gibi Holmes'ün de gözü saatteydi. Nihayet saat 6'ya doğru yatağında doğruldu ve önceki hummalı haliyle konuşmaya başladı. ''Pekala alavatsın, dedi. ''Yanında hiç bozukluk var mı?'' ''Var.'' ''Gümüş var mı?'' ''Epeyce.'' ''Kaç tane yarım krom var?'' ''Beş tane.'' ''Ah çok az çok az.'' ''Ne şanssızlık wattsın. ''Neyse şimdi onları saat cebine koy.'' ''Geri kalanları da pantolonunun sol cebine.'' ''Teşekkür ederim.'' ''Böyle en azından daha dengeli olursun.'' Bunlar tam deli saçmasıydı. Önce titredi sonra yine hıçkırıkla öksürük arası bir ses çıkardı. ''Şimdi hava gazını yakabilirsin.'' ''Watson ama çok dikkatli ol. Yarıdan fazla açayım deme.'' ''Yalvarırım dikkatli ol Watson.'' ''Teşekkür ederim. Mükemmel oldu. Hayır perdeliği kapatmana gerek yok. Şimdi zahmet olmazsa şu masaya bazı mektupları ve kağıtları yerleştirmeni istiyorum.'' ''Teşekkür ederim.'' Şimdi de şöminenin üstündeki ıvır zıvırlar. ''Harika Watson.'' ''Şurada bir şeker maşası var. Gördün mü?'' ''Şimdi o küçük fil dişi kutuyu maşayla kaldır.'' ''Buraya kağıtların arasına koy.'' ''Güzel.'' Şimdi gidip Loverburg sokağı 13 numaradan Bay Culverton Smith'i getirebilirsin. Gerçeği söylemek gerekirse zavallı Holmes'ün heyezanlarını gördükten sonra doktor getirme isteğim biraz zayıflamıştı. Ama sözüne ettiği kişinin gelmesinde o kadar ısrar ediyordu ki karşı koymak imkansız gibiydi. Daha önce böyle bir isim duymadım dedi. Duymamışsındır tabii sevgili Watson. Bu hastalıkta dünyanın en ünlü uzmanının bir doktor değil de bir ziraatçı olduğunu nereden bileceksin sen? Bay Culverton Smith aslen Sumatra'da yaşıyor olmasına rağmen bu sıralar Londra'da. Bu hastalık tıbbi yardımın ulaşamadığı tarlalardan birinde baş gösterince üzerinde kendince bazı çalışmalar yürütmüş ve sonunda oldukça etkili yöntemler geliştirmiş. Çok düzenli bir adamdır o yüzden 6'dan önce gitmeni istemedim. Çünkü onu yerinde bulamayacağını biliyordum. Gelmeye ikna edebilirsen... Biz de zamanla en büyük hobisi haline gelmiş olan bu hastalıkla ilgili kendi benzersiz deneyimlerinden faydalanma şansına erişiriz. Bana yardım edebileceğinden hiç şüphem yok. Holmes'un sözlerini olduğu gibi aktarmakla birlikte aralarda nasıl güçlükle nefes almaya çalıştığını ve ellerinin nasıl acıyla kasıldığını belirtmeme gerek yok. Yanında bulunduğum birkaç saat içinde görüntüsü daha da kötüye gitmişti. Yüzündeki kırmızı lekeler iyice belirginleşmiş, yuvalarına çökmüş gözleri daha da parlamaya başlamış, alnı terden sırılsıklam olmuştu. Ama konuşması hala eskisi gibi canlıydı. Nefesini tüketene kadar hakimiyetini kaybetmiyordu. ''Beni ne halde bıraktığını aynen söyle.'' dedi. ''Üzerinde bıraktığım izlenimi olduğu gibi anlat. Ölüm döşeğinde bir adam, ölmekte olan, heyezanlar içinde bir adam.'' Aslında bütün okyanus tabanı istiridyelerle kaplı olsa deniz ne kadar bereketli olurdu değil mi? Ah saçmalıyorum. Beyin, beyni nasıl da kontrol ediyor. Ne diyordum? Bay Culverton Smith için talimatlarını veriyordun. Ah tamam hatırladım. Hayatım buna bağlı. Adamı mutlaka getir. Bak yoksa bozuşuruz. Yeğeni Watson yaptıklarından şüpheleniyordum ama görmesine izin verdim. Çocuk fena can verdi. Bana karşı King'i diyor onu yumuşatmalısın. Yalvar, yemin et ama sonuçta onu buraya getir. Beni bir tek o kurtarabilir. Gerekirse sürükleyerek arabaya attığım gibi getireceğim. Öyle bir şey yapma. Sadece ikna etmeye çalış. Sen önde o arkada gelirsiniz. Ama bir bahane uydur. Kendin gelemeyeceğini söyle. Unutma Watson. Beni yüzüstü bırakma. Beni hiçbir zaman yüzüstü bırakmadın. Elbette o yaratıkların üremesini engelleyen bazı doğal düşmanları oldu. Sen ve ben elimizden geleni yaptık. Bırakalım mı dünyaya istiridyeler hakim olsun? Hayır, hayır. Bu korkunç. Bu dediklerimi iyice düşün. O muhteşem zekayı bir çocuk gibi söylenir halde bıraktım. Anahtarları aldım ve kendini bir daha odaya kilitlemesin diye geri vermedim. Bayan Hudson koridorda yaşlı gözlerle bekliyordu. Aşağı inerken odadan Holmes'un yüksek sesle söylenmeye devam ettiğini duyabiliyordum. Aşağıya indiğimde tam bir arabaya ıslık çalıyordum ki sislerin arasından bir adam çıka geldi. ''Bay Holmes nasıl?'' diye sordu adam. Eski bir ahbabımızdı, sivil kıyafetler içinde de olsa Scotland Yard'tan müfettiş Morton'u tanımakta güçlük çekmedim. ''Çok hasta.'' diye cevap verdim. Bana çok tuhaf bir şekilde baktı. Pek konduramasam da bir an için sokak ışığının vurduğu yüzünde bir mutluluk ifadesi Sezer gibi oldum. ''Bazı dedikodular var.'' dedi. Onu orada bırakıp önünde duran arabaya atladım aceleyle. Lowerburg Sokağı, Notting Hill ile Kensington arasında her iki tarafı şık evlerle sıralanmış güzel bir yerdi. Arabacının önünde durduğu ev ise eski moda demir parmaklıkları, devasa kapısı ve parlak pirinçleriyle kasvetli bir saygınlık taşıyordu. Kapıyı somurtkan bir uşak açtı. ''Evet, Bay Kulvarton Smith evde Doktor Watson. Peki efendim, geldiğinize haber vereyim.'' Naçizane ismim ve ünvanım Bay Kulvarton Smith'i pek etkilemişe benzemiyordu. Artık kapıdan tiz, delici bir ses geliyordu. ''O da kim oluyormuş? Ne istiyormuş? Tanrı aşkına Staples, sana kaç kez söyledim. Çalışma saatlerinde rahatsız edilmek istemiyorum.'' diye. Uşak uysalca bir açıklamaya girişti. ''Hayır, onu görmek istemiyorum Staples. Çalışmamın bu şekilde bölünmesine izin veremem. Evde yokum, böyle söyle. O kadar önemliyse sabah gelsin.'' Yine uysal mırıltılar. ''Başka sözüm yok. Ya sabah gelir ya da bekler. Çalışmama engel olma.'' Hons hasta yatağında kıvranırken, yardım getirmem için dakikaları sayarken hayal ettim. Nezaketin yeri değildi, dostumun hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Ezik uşağın cevabı iletmesini beklemeden odaya daldım. Adam ateşin yanındaki sallanan sandalyesinde öfkeden kudurmuş halde ayağa fırladı. Karşımda duran büyük, sarı suratı, geniş gamzeli çeneyi, çalı kaşlarının altından öfkeyle yanan tehditkar gri gözleri inceledim. Yüksek alnının tepesinde gösterişli bir şekilde yana sarkıtılmış küçük kadife bir kep duruyordu. Adamın kafatası inanılmaz büyüktü ama alt tarafına göz attığımda vücudunun ne kadar küçük ve narin olduğunu görerek hayrete düşmüştüm. Omuzları ve sırtı küçükken raşitizm geçirenlerde olduğu gibi kamburlaşmıştı. ''Neler oluyor?'' diye bağırdı tiz çığırtkan bir sesle. ''Bu saygısızlık da nedir böyle? Yarın sabah görüşebileceğimizi söylemedin mi?'' ''Çok üzgünüm.'' dedim. Ama durum gerçekten acil. Başarılı Holmes, dostumun ismini duyan bu ufak defek adamda tuhaf değişimler olmaya başladı. Bir an gözlerinde öfke dolu bir bakış geçti. İyice gerilmiş, tetikte bekliyor gibiydi. Holmes'tan mı geldiniz? Diye sordu. Yanından ayrılalı çok olmadı. Holmes'a ne olmuş? Bir şey mi var? Son derece hasta. Bu yüzden geldim zaten. Adam oturmam için bir sandalyeyi işaret ettikten sonra kendi koltuğuna geri döndü. Bu sırada şöminenin üstündeki aynadan yüz ifadesini yakalamayı başarmıştım. Sanki sinsi ve iğrenç bir gülümseme oturmuştu yüzüne. Ama hemen sonra samimi olduğunu sandığım endişeli bir tavırla bana doğru eğilince yanılmış olabileceğimi düşündüm. ''Bunu duyduğuma üzüldüm.'' dedi. ''Bay Holmesle zamanında iş gereği tanışmıştık ama kendisinin yeteneklerini ve karakterini her zaman takdir etmişimdir. Ben hastalıklara ne kadar meraklıysam o da suça aynı şekilde merak duyar.'' Onun için bir katil, benim için bir mikrop demektir. Benim de kendimce hapishanelerim var, diye devam etti. Yanındaki masalardan birinin üstünde duran şişeleri göstererek. O jelatin kültür ortamlarında en azılı caniler cezalarını doldurmakta. Bay Holmes de sizi bu özel ilginiz yüzünden görmek istiyordu. Size büyük saygı duyuyor ve Londra'da ona yardım edebilecek tek insanın siz olduğunuza inanıyor. Küçük adam bir an ilk kafasındaki kep yere yuvarlandı. ''Neden?'' diye sordu. Bay Holmes neden ona benim yardım edebileceğimi düşünüyor ki? Doğu hastalıkları hakkındaki bilgileriniz yüzünden. Peki kaptığı hastalığın doğu kökenli olduğunu nereden biliyor? Çünkü profesyonel araştırmalarından birinde rıhtımdaki Çinli denizcilerle haşır neşir olmak zorunda kalmış. Bay Culverton Smith hoş bir şekilde gülümseyip eğilerek yerden kepini aldı. A, öyle mi?'' dedi. ''Umarım durumu söylediğiniz denli ağır değildir. Ne kadardır hastaymış?'' ''Yaklaşık üç gündür.'' ''Sayıklama var mı?'' ''Ara sıra.'' ''Hay Allah, endişe verici. Bu yardım feryadına cevap vermemek insanlığa sığmaz. Çalışmalarımın bölünmesinden hiç hoşlanmam Dr. Watson ama bu mesele çok farklı. Sizinle geleceğim.'' Holmes'ün talimatlarını unutmamıştım. ''Başka bir randevum var.'' ''Çok güzel, ben de yalnız giderim. Bay Holmes'un adresi bende olacaktı. En geç yarım saat içinde orada olacağımdan emin olabilirsiniz.'' Holmes'un odasına döndüğümde hemen içeri girmeye cesaret edemedim. Ben yokken korktuğum başıma gelmiş olabilirdi. Ama içeri girip de biraz kendine geldiğini görünce içim rahatladı. Görüntüsü değişmemişti ama sayıklamalarından iz kalmamış, sesi normalden cılız çıksa bile eski canlılığına kavuşmuştu. Ee, onu görebildin mi Watson?'' ''Evet, geliyor.'' ''Harika, harika. Sen elçilerin kralısın.'' ''Benimle gelmek istedi.'' ''Bu hayatta olmaz. Gerçekten imkansız. Peki beni neyin hasta ettiğini sordu mu?'' ''Ona Doğu yakasındaki Çinlilerden söz ettim.'' ''İşte bu Watson. Sen iyi bir dost olarak elinden gelenin en iyisini yaptın. Artık ortalıktan çekilebilirsin.'' ''Bekleyip teşhisini duymak istiyorum Holmes.'' ''Tabii ki istersin ama beyefendi odada başka kimsenin olmadığını düşünürse teşhisi daha gerçekçi ve dürüst olur.'' Yatağımın arkasında sana yetecek kadar yer var Watson. Harikasın Holmes. Korkarım başka seçeneğimiz yok. Oda aslında gizlenmeye pek uygun değil ama bu sayede fazla şüphe de uyandırmamış oluruz. Neyse Watson bir yolunu bulacağız. Sonra birden oturduğu yerde doğrularak dikkatle kulak kabarttı. Tekerlek sesleri Watson. Beni seviyorsan elini çabuk tut dostum. Ve ne olursa olsun yerinden kıpırdama. Ne olursa olsun tamam mı? Konuşma, kıpırdama. Sadece kulaklarını açıp dinle. Bunları söyledikten sonra o güçlü kuvvetli hali gitti, kendinden emin konuşmaları, yerini yarı delirmiş bir adamın alçak sesli mırıltılarına bıraktı. Hemen gidip saklandığım yerden merdivenlerdeki ayak seslerini, yatak odasının kapısının açılıp kapanışını duyabiliyordum. Sonrasında sadece hasta adamın ara sıra zorla aldığı nefesleri ve hırıltıları dışında uzun bir sessizlik oldu. Konuğumuzun yatağın kenarında durup hastaya baktığını canlandırıyordum gözümde ve nihayet bu garip sessizlik sona erdi. Holmes diye bağırdı adam uyuyan bir insanı kaldırmaya çalışan birinin ısrarlı ses tonuyla. Holmes beni duyabiliyor musun Holmes? Sonra hasta adamı kabaca omuzlarından sarsıyormuş gibi bir ses duydum. Siz misiniz Bay Smith diye fısıldadı Holmes. Gelme nezaketinde bulunacağınızı hiç sanmıyordum. Adam güldü. Eminim öyle olmuştur dedi. Ama gördüğün gibi buradayım. Ateş kömürleri Holmes, ateş kömürleri. Ne kadar iyi, ne kadar esilsiniz. Uzmanlığınızı takdir ettiğimi bir bilseniz. Konuğumuz kıs kıs gülüyordu. Elbette Londra'da bunu bilen tek kişi sensin. Hastalığının ne olduğunu biliyor musun? Aynısı, dedi Holmes. Ah, demek belirtileri teşhis ettin. Elimden geldiğince. Buna hiç şaşırmadım. Aynısı olduğuna da hiç şaşırmadım. Öyleyse işin çok zor. Zavallı Victor dördüncü gün ölmüştü. Ne de güçlü kuvvetli bir adamdı. Senin de dediğin gibi artık bittiği sanılan bir Asyalı hastalığını Londra'nın göbeğine getirmiş olması gerçekten çok garipti. Hem de benim özel uzmanlık alanımda olan bir hastalık. Garip bir tesadüf Holmes. Bunu fark etmiş olman çok akıllıca. Ama yine de her şeyin kendiliğinden geliştiğini sanman çok yanlış. Senin yaptığını biliyordum. Biliyordun demek. Ama ispat edemedin değil mi? Peki o zaman hakkımda asılsız söylentiler yaydıktan sonra Başın sıkışınca ayaklarıma kapanman ne demek oluyor? Bu nasıl bir oyun ha? Hasta adamın hırıltılı nefeslerini duyabiliyordum. Bana su ver, diye inledi. Artık sonun yaklaştı dostum ama söyleyeceklerimi duymadan gitmeni istemiyorum. O yüzden sana su vereceğim. Al bakalım, üstüne başına dökme sakın. Aferin sana. Dediklerimi anlayabiliyor musun? Holmes inledi. Elinden geleni ardına koyma. Geçmiş, geçmişte kaldı, diye fısıldadı. Olan biteni aklıma getirmem, yemin ederim. Beni tedavi edersen her şeyi unuturum. Neyi unutursun? Victor Savage'in ölümünü. Kendin yaptığını şimdi itiraf ettin ya. Ama hepsini unutacağım. İster unut, ister unutma. Canın nasıl isterse. Zaten tanık sandalyesine tırmanabileceğini sanmıyorum. Yeğenimin nasıl öldüğünü öğrenip öğrenememen de umurumda değil. Şu anda konuştuğumuz mesele o değil, sensin. Evet, evet. Bana gelen adam, adını unuttum, hastalığı doğu yakasındaki denizcilerden kaptığını söyledi. Başka bir ihtimal düşünemiyorum. Zekanla gurur duyuyorsun Holmes, öyle değil mi? Kendini akıllı sanıyorsun. Ama bu kez kendinden daha zeki birine çattın. Hafızanı zorla bakalım, bu hastalığı başka bir yerden kapmış olamaz mısın? Düşünemiyorum, zihnim dağıldı. Tanrı aşkına bana yardım et. Tabii ki yardım edeceğim. Şu anda nerede olduğunu ve oraya nasıl geldiğini anlamanı sağlayacağım. Ölmeden önce her şeyi öğrenmeni istiyorum. Acımı dindirecek bir şeyler ver bana. Acı veriyor değil mi? Asyalılar ölüm yaklaştığında uluyup dururlardı. Sende de kramplar geliyor galiba. Evet, evet kramp bu. Ama dediklerimi duyabilirsin, dinle beni. Belirtilerin baş gösterdiği sırada hayatında olağan dışı bir şeyler olmadı mı? Hayır, hiçbir şey olmadı. Bir daha düşün. Düşünemeyecek kadar hastayım. Peki o zaman ben sana yardım edeyim. Postayla bir şey gelmedi mi? Postayla mı? Mesela bir kutu. Bayılmak üzereyim. Sonum geldi. Dinle Holmes. Ölüm döşeğindeki adamı sarsıyormuş gibi bir ses geliyordu ve ben saklandığım yerden çıkmamak için kendimi zor tutuyordum. Beni duymak zorundasın. Duyacaksın dedim. Bir kutu. Hatırlamıyor musun? Fil dişi bir kutu. Çarşamba günü geldi. Kutuyu açtın. Unuttun mu? Evet, evet açtım. İçinde bir yay vardı. Şaka sandım ve... ''Bunu acı bir şekilde öğreniyorsun ama şaka değildi. Seni gidisersem, Cezanı çekmen gerekiyordu ve şimdi de çekiyorsun. Yoluma çıkmanı söyleyen oldu mu sana? Beni rahat bıraksaydın sana zarar vermeyecektim.'' ''Hatırladım.'' Diye inledi Holmes. ''O yay elimi kanatmıştı. Şu kutu masanın üzerinde.'' ''Ta kendisi lanet olası. Buradan ayrılırken yanımda onu da götüreceğim. Böylece son delil umudun da suya düşmüş olacak. Zaten artık gerçeği öğrendin.'' ''Seni benim öldürdüğümü artık biliyorsun. Victor Savage hakkında da çok şey biliyordun. Ben de gerekeni yapayım.'' dedim. ''Sonun yaklaştı Holmes. Burada oturup ölmeni izleyeceğim.'' Holmes'ün sesi artık zorlukla duyulur olmuştu. ''Nasıl?'' dedi Smith. ''Gazımı açayım. Hava iyice karardı değil mi? Peki açayım. Böylece seni daha iyi görürüm.'' Odanın öteki ucuna gidip gazı sonuna kadar açınca ortalık iyice aydınlanmıştı. ''Senin için yapabileceğim başka bir şey var mı dostum?'' ''Kibrit ve sigara.'' Sevinçten bağırmamak için kendimi zor tuttum. Holmes her zamanki güçlü sesiyle konuşmaya başlamıştı. Belki biraz da ama bu sesi iyi tanıyordum. Uzun bir sessizlik oldu. Culverton Smith'in durup sessizce dostuma baktığını hissediyordum. ''Bu da ne demek böyle?'' diye sordu nihayet çığırtkan sesiyle. ''Bir rolü oynamanın en iyi yolu karakterin kendisi olmaktır.'' dedi Holmes. ''İnan bana üç gündür bir şey yemedim, içmedim. Ta ki sen zahmet edip o suyu verene kadar.'' Ama beni asıl zorlayan şey tütün oldu. Neyse ki artık içebilirim. Kibritin çakıldığını duydum. Böyle daha iyi oldu. Vay vay vay. Yoksa bu gelen bir dost mu? Dışarıda ayak sesleri duyuldu. Kapı açıldı ve içeri müfettiş Morton girdi. Her şey halledildi. Adamın budur. Dedi Holmes. Müfettiş gerektiği üzere adamın haklarını okumaya girişti sonunda. Sizi Victor Seveyci öldürme suçundan tutukluyorum. Diye bitirdi sözünü. ''Tabii Sherlock Holmes'ı öldürmeye teşebbüsü de ekleyebilirsin.'' diye araya girdi dostum gülerek. Neyse ki Bay Culverton Smith zahmet edip gazı açtı da sinyalimizi vermiş oldu. ''Unutmadan mahkumun ceketinin cebindeki küçük kutuya da özel ilgi gösterin.'' ''Teşekkür ederim.'' ''Yerinizde olsam daha dikkatli olurdum.'' ''Buraya koyun.'' ''Mahkemede ona da sıra gelecek.'' İtiş kakıştan sonra demir sesleri ve acı bir çığlık duyuldu. ''Sonunda siz zararlı çıkarsınız.'' dedi müfettiş. ''Rahat durun olur mu?'' Takılan kelepçelerin sesi duyuldu. ''Güzel bir tuzak'' diye atıldı. Adamın tiz çığırtkan sesi. ''Ama sonunda topun ucunda sen olacaksın Holbs, ben değil. Buraya gelip kendisini tedavi etmemi istedi. Ben de onun için endişelenip geldim. Şüphesiz şimdi de tutup o deli saçması iddialarını destekleyen şeyler söylediğimi uyduracaktır. Sen istediğin kadar yalan söyle. Benim sözümde en az seninki kadar dinlenir.'' ''Yüce Tanrım!'' diye bağırdı Holmes. ''Tamamen unutmuşum sevgili Watson. Sana binlerce özür borçluyum. Nasıldı unutmuşum.'' ''Seni Bay Culverton Smith ile tanıştırmama gerek yok. Daha önce tanışmıştınız sanırım.'' ''Araba aşağıda mı?'' ''Giyinir giyinmez ben de gelirim. Karakolda bana ihtiyacınız olabilir.'' ''Hiç bu kadar iyi gelmemişti.'' dedi Holmes. Giyinirken bir yandan da bir bardak kırmızı şarap ve birkaç bisküvi ile karnını doyuruyordu. Ama alışkanlıklarımın ne kadar düzensiz olduğunu sen de bilirsin. Böyle bir deneme başkalarını çok daha zorlardı. Bayan Hudson'ı durumumun ciddi olduğuna inandırmam gerekiyordu. Çünkü o seni bulacaktı, sen de adamımızı. Bana gücenmedin değil mi Watson? Kabul etmelisin ki onca yeteneklerin arasında duygularını gizleme yer almıyor. Sırrımı biliyor olsaydın, Simit'i durumun ciddiyeti konusunda ikna edemezdin. Oysa bütün planın en can alıcı kısmı buydu. Adamın ne kadar kindar olduğunu bildiğim için gelip şaheserine göz atmak isteyeceğinden de emindim. Peki ya o halin hayalet gibiydin? Üç gün oruç tutsan sen de benden farklı olmazdın. Geri kalanını birkaç fırça darbesiyle halletmek zor olmadı. Alna vazelin, gözlere güzel avratotu, otu, yanaklara ruj, dudakların etrafında da bal mumu sürersen gayet tatmin edici bir sonuç elde edebilirsin. Bazen bu konu hakkında bir makale yazmayı düşünmüyor değilim. Tabi ara sıra kronlardan, istiridiyelerden ya da başka tuhaf şeylerden bahsederek delirmiş olduğum izlenimini vermekte zor olmadı. Peki neden yanına yaklaşmama izin vermedin? Aslında hastalık falan yoktu. Bunu nasıl sorarsın sevgili Vassin? Doktorluğuna hiç saygı duymadığımı mı sanıyorsun? Muayene etmeye kalktığında ölüm döşeğindeki bir adamın ne kadar zayıf düşmüş olsa da nabzında ya da ateşinde bir yükselme olmadığını fark etmemen mümkün olabilir miydi? Seni ancak 4 metre uzaktan kandırabilirdim. Yoksa Smith'i elime kim düşürecekti? Hayır, o kutuya dokunma sakın. Kapağını açtığında keskin uçlu bir yay, bir engereğin dişi gibi fırlıyor. Zavallı seveycin de buna benzer bir aletle öldürüldüğünü söyleyebilirim. Beni bilirsin, elime geçen her pakete dikkatle yaklaşırım. Ama planının başarıyla tamamlandığına inandırabilirsem, gerçekleri simitin kendi ağzından duyabileceğimi biliyordum. Ve bunun için de gerçek bir sanatçı gibi davranmam gerekiyordu. Teşekkür ederim. Paltomu giymeme yardım eder misin? Karakolda işimiz bittikten sonra Simpson'da ağızlara layık bir ziyafete hayır demem.